195 Râfiî ebûl kasım Abdülkerim bin Muhammed büyük alimlerdendir. 623 Miladi 1226'da Kazvin'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. İmam-ı Şafii'nin Rahimehullahü Teala müsnet kitabını şerh etti. Tefsir ve hadis ve fıkıh kitapları vardır. Şafii mesebinde çok kitap yazdı. Bunlar arasında Muharrer kitabı çok kıymetlidir. Bunu çok alimler şerh veya ihtisar etmiştir. İmam-ı Nevevi'nin rahimehullahü teala ihtisar ederek Minhac adını verdiği kitap çok kullanılmaktadır. Minhac'ın şerhleri arasında en kıymetlisi Ahmet İbn Hacer Heytemi Mekki'nin rahimehullahü teala şerhidir. Tuhfe adındaki bu şerh dört cilttir. 196. Rebî bin Haysem Tâbiî'indendir. Küfe şehrinde zühd ve takvası ile meşhurdur. Son zamanında felç hastası oldu. 63'te vefat etti. Rahimehullahü Teâlâ. 197. Rebi bin Meysere Es'ab-ı Kiram'dandır. Bedir'de bulunmadı. Hayber'de bulundu. Resulullah'ın mütan yahni yasak ettiğini bildirenlerden biridir. 198. Rukayye Rasulullah'ın ikinci kızıdır. Anası Hatice Kübra'dır. Hz. Osman'ın zevcesidir. Önce Ebu Leheb'in oğlu Utbeye nişanlıydı. Sonra Ebu Leheb ile zevcesi, Rasulullah'a eziyet vermek için oğlunu vazgeçirdi. Hazreti Osman ile Habeş'e hicret etmiştir. Orada, Abdullah adında bir oğlu oldu. Abdullah, Hazreti Rukayye'den sonra, dördüncü yılda, altı yaşında vefat etti. Hazreti i Rukayye, hicretin ikinci yılında hastalanıp, Bedir gazasının zafer müjdesi Medine'ye geldiği gün vefat etti. Radiyallahu teâlâ anha